The falling leaves Zamanlar değişirken Pop dinlence şarkılarıyla yarım müzik. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz, Altugüzeldere, Güven Güzeldere.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 walk all over you I'm gonna walk all over you I'm walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Merhaba. Her şey bir merhaba ile başlar. Bu akşam da öyle e, programımıza genellikle anonsla başlardık. Ama bir değişiklik yaptık ve e, günlerdir hatta haftalardır e, Ankara'dan İstanbul'a adalet talebiyle yürüyen insanlara bir e, hoşluk olsun diye onlara bir selam göndermek amacıyla. These Boots Are Made For Walking ile başladık Nancy Sinatra'dan günlerden 9 Temmuz 2017 saatlerimiz 21.04 Bob Dylan'ın yarım yüzyıla aşan müzik serüveninin izini sürdüğümüz zamanlar değişirken programımızın 89. haftasıyla karşınızdayız. Ben Altuğ Güzeldere. Merhabalar ben de Güven Güzeldere'ye. Ee... Frank Sinatra'nın kızlarından en büyüğü olan Nancy Sinatra bu çizmeler yürümek için yapılmıştır diyerek Bob Dylan programına konuk olmuş oldu böylece girdik. Hatırlayacaksınız geçen hafta Bob Dylan'ın 1976 yılında yayınlanmış olan Desire albümünü çalmaya başlamıştık. Ve e, ilk yüzünden Bir, iki, üç, dört Şarkı ve birkaç cover Çalmıştık Çaldığımız son şarkı e, Albümün dördüncü parçası One More Cup Of Coffee İdi e, Bu çok tanınan, bilinen ve Sevilen bir parça e, Türkiye'de yapılmış Bir coverı da var e, Dolayısıyla programa Bu şarkıyı yeniden çalarak Başlayıp daha sonra iki coverına ...yer vereceğiz... ...arkasından da... E, ...albümü çalmaya devam edeceğiz... ...büyük ihtimalle... E, ...Desire albümünü... E, ...gelecek hafta bitiriyor olacağız... E, ...bildiğiniz gibi... ...programı 3 kişi yapıyoruz... E, ...bu hafta... E, ...geçen hafta da olduğu gibi... ...programcı ortağımız Mahir İlgaz... ...yurt dışında olduğundan... ...programa katılamıyor... Stüdyoda altı güzel telefon bağlantısıyla ben güven güzel bu programı birlikte yapıyoruz. Evet güvenin dediği gibi geçen hafta Desire albümüne başladık Bob Dylan'ın bu Bob Dylan'ın en sevilen albümlerinden bir tanesi içinde de gerçekten Hurricane ve One More Cup of Coffee gibi olan sütu şarkılar barındırıyor. Bu albümün yayınlanma tarihi 5 Ocak 1976 idi. Yani Bob Dylan'ın 1960'ların başlarında başlamış serüvenini takip ederek 70'lere ortaladık. Hatta işte şu anda kendisinin 17. stüdyo albümünü çalıyoruz. 70'lerin ikinci yarısına geçtik bile. Evet, bunun ardından 70'lerin sonunda Bob Dylan'ın Birden e, Musevi kökenlerinden e, Vazgeçip Yeniden doğan Bir e, Hristiyan olduğu e, Bir dönem ve Bu dönemde yaptığı üç e, içinde işte Hristiyanlar övgüler barındıran e, Kötü şarkılardan e, Oluşan albümler gelecek e, Haliyle her şeyi Çaldığımız için bunları da çalıyor olacağız Fakat Dizer albümü Gerçekten e, Bob Dylan'ın e, epey bir bocaladıktan sonra yeniden kendini bulduğu e, Bob Dylan'ın sedasını yeniden canlandırdığı ve aslında dinleyenlerin de e, takdir ettiği e, satış ve beğeni anlamında da e, çok övgü almış bir albüm. E, albümden bahsetmiştik biraz daha da konuşuruz ama belki şimdi ee, geçen haftanın son parçasıydı. Bu hafta yeniden çalmak istiyoruz. Ee, müziğe dönelim. One more cup of coffee. He'll teach you how to pick and choose And how to throw the blade He oversees his kingdom So no stranger does intrude His voice it trembles as he calls out For another plate of food One more One More Cup of Coffee Bob Dylan'ın başyapıtlarından bir tanesi e, Desire adlı albümünü çalmaktayız. Size oradan dinledik. E, şarkının yazılış hikayesinde şöyle bir şey var. E, Bob Dylan'ın 34. doğum gününü kutlamak için Bob Dylan'a e, Güney Fransa'da bir parti düzenlenir. E, Sen Mary Dolomar düzenlenen bu partide e, bir e, çingene grubu da müzik yapmaktadır aynı zamanda. E, bu, bu olay Bob Dylan'ın üstünde belli bir etki yapar belli ki. Amerika'ya döndüğü zaman e, biraz da romantizm ve sembolizmi birbirine karıştırdığı birbirine kattığı bir e, şarkı yazar. O da One More Cup of Coffee'dir. E, şarkının girişinde e, muhtemelen duydunuz hoş bir e, bas solo ile başlıyor şarkı. E, onun da şöyle komik bir hikayesi var. E, One More Cup of Coffee'yi kaydetmeye çalışırlarken stüdyoda e, yine duymuşsunuzdur mutlaka Scarlett Rivera'nın çaldığı e, keman çok bütün albümde de önemli bir yer tutuyor ama bu bu şarkıda da çok önemli bir yer tutuyor. E, stüdyoda herkes hazır vaziyette e, prova yapılacak ama Scarlett Rivera ve kemanı henüz hazır değil işte Bob Dylan sinirli bir şekilde gitarını tıngırdatıyor hiçbir şey olmuyor e, albümde e, bas çalmış olan bas gitar çalmış olan Rap Stoner bunu 2012 yılının Ekim ayındaki Mojo dergisine anlatıyor Rap Stoner Diyor ki ya ortada böyle gergin bir sessizlik vardı hiçbir şey olmuyordu. Birisi bir şeyler yapsa iyi olacaktı. Ben de kafamdan uydurup bir tane bas solo çalmaya başladım. Ee, ve zaman içinde gördük ki bu, bu bas solo şarkıya çok iyi uydu. Böylece şarkının başında önceden planlanmamış bir de bas gitar solosuyla başladı parça. Evet ve aslında şarkının sözlerine bakarsak e, Yol için e, bir bardak kahve daha diyor Dolayısıyla bir e, yol şarkısıyla Nancy Sinatra'dan açmıştık Bu şekilde Bob Dylan Nancy Sinatra'ya eşlik etmiş oldu e, Sayeden güzel bir parça e, Geçen hafta da bahsettik Bu parçada e, duyduğunuz gibi bu albümün e, diğer parçalarında da orkestrasyon açısından Bob Dylan'ın aslında bir takım yenilikler e, yaptığını görüyoruz. E, sık kullanmadığı akordyon mandolin, buzuki, konga gibi e, enstrümanlara da yer veriyor. Scarlett Rivera'nın e, kemanı yanı sıra e, ve bence çok güzel bir seda da yakalıyor. E, şimdi bu One More Cup of Coffee'nin e, Pek çok yorumu var. İçlerinden iki tanesini seçtik. Ee, i̇lki nispeten e, daha genç bir kuşaktan Kanadalı, e, Amerikana tarzı şarkılar e, söyleyerek e, isim yapmış. E, i̇ki tane de kendi e, albümü olan Phrasey Ford'dan e, gelecek. E, bir de ondan dinleyelim. One more cup of coffee. Phrasey Ford'dan dinledik. One more cup of coffee. Ee, bu şarkı için e, YouTube'da değişik yorumlar, coverlar ararken e, Phrasey Ford'u dinledim, hoşuma gitti. Bir yandan da alttaki bir sebepten çok sayıda Türkçe yorum yapılmış e, bu şarkı için. E, yorumlardan bir tanesini okumadan geçemeyeceğim size. Her ne kadar bahsedeceğim. Amiyane tabirle geyik muhabbeti de olsa Janjanlı Vitrin isimli dinleyici şöyle bir yorum yapmış. Freyzi'nin gerçek adı Feride'dir. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin Kanada'daki tek gecelik kaçamağının meyvesidir. Feride gerçeği öğrendiğinde kahveci olan babası için one more cup of coffee'yi kavurlar. Diye hoşta bir şey, esprili bir yorum yapmış bir dinleyici tutuldu ne diyeceğimi bilemedim <gülüyor> Şimdi burada e, Mahir olsaydı söyleyecek akıllıca Bir şey mutlaka bulurdu ama e, Dediğim gibi Ben ben bulamadım peki O zaman e, bir sonraki Bu güzel şarkının Bir sonraki yorumuna geçelim Bu da Türkiye'den aslında bir e, Yorum e, Sertap Erener seslendiriyor e, Bildiğiniz gibi Bu e, Sertat Erener Türkiye'yi 2003 yılında Eurovizyon şarkı yarışmasında bir birincilik kazandırmıştı. Bizim yaşımızda olanlar 1975 senesindeki ilk Eurovizyon şarkı yarışmasında Semiha Yankı'nın bence çok güzel bir şarkıyla katılıp çok az puan alarak sonuncu oldu ve ondan sonra da her sene yaklaşık 30 sene boyunca Çocuklara, gençlere travmalar yaşatan e, Eurovizyon şarkı e, yarışması macerasını bir şekilde işte böyle zirveye taşımayı e, beceren e, bir müzisyen Serta Berener. E, bir de benim üniversite yıllarımdan e, bizim program komşumuz The Big easy yapan e, Varol Ünel'in eşi ve Aylin Ünel'in annesi. Ayşe Sezerman'la birlikte içinde Sertab'ın da olduğu bir grup. O zamanların efsanevi müzis müzik hocası Jiray Rarslanyan'dan birlikte ders almıştık. Öyle bir dönemde var. Tarihin tozlu sayfaları arasından çıkartıp onu da kısaca ona da kısaca burada değinmiş olayım. Şimdi o zaman bir de Sertab Erener yolu yorumuyla dinleyelim. One more cup of coffee. Bu defa da Sertap Erener'den dinledik One More Cup of Coffee'nin sonuncu bu akşam için yorumunu. Ne diyelim bu yorum için biraz daha Orta Doğu sadasına göz kırpan bir yorum olmuş diyelim ama şey ilginç bir yorum. İşte arabesk süslemelerle lezenmiş bir yorum diyelim. Benim özellikle sevdiğim e, yorumlar arasında değil doğrusu ama... Türkiye'den de bir yorum olması babından e, e, çaldık. Üstelik Çatlaktan Sızan Işık programında bir Leonard Cohen şarkısını Müslüm Gürses'ten çalmış bir e, kuşağın iki elemanı olarak e, altıyla ben e, e, bunu da yapmamazlık edemedik. Evet. E, çalmakta olduğumuz Desire albümü e, Bob Dylan'ın 1970'lerin ortasında bir önceki albümü hatırlarsak Blood on the Tracks o da çok beğenilen bir or, o albüm olmuştu. Desire bu çizgiyi daha da yukarı çekti ve 70'lerin ilk yarısındaki durağan ve fazla verimli olmayan tozlarını böyle omuzundan silke patmış oldu Bob Dylan tamamen şey... Beşinci vites bu albümde koşuyor. Çok da güzel parçalar yapmış. Bu albümle ilgili e, üç önemli kişi var. Albümde etkisi bulunan bunları saymamız lazım. İlki Jacques Levy. E, geçen haftaki programda aslında kendisinden bahsettik. Jacques, Jacques Levy e, bir yazar, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni bu albümde yer alan dokuz parçanın yedisini Bob Dylan'la beraber yazan kişi. Diğer bir kişi Scarlett Rivera o da bütün albümde yine bir işte çingene sadası deniliyor. Kendine üzgü bir sesle keman çalan kişi bütün albümde ağırlığını hissettiriyor. One More Cup of Coffee'de de çok hissediliyordu o. Açılış parçası Hurricane'de de. Üçüncü önemli kişi de albüm için Bob Dylan'ın yanı sıra Emelie Harris. Çünkü Emelie Harris de kendi başına ünlü bir şarkıcı olmanın yanı sıra bu albümde geri vokalleri yapıyor ve Bob Dylan'la beraber şarkı söylüyor. Albüme kendi izine bırakan Üç kişiden bir tanesi de Emile O'Hires'i oluyor. Evet, Jacques Levy'den geçen hafta bahsetmiştik. Bir tür Rönesans insanı gibi bir adam. Hem akademisyen hem önemli e, tiyatro eserleri sahneye koyuyor. New York'ta e, bir taraftan müzik ilgileniyor. Dokuz şarkının yedisinde işbirliği yapmış olması da aslında ilginç. Yani... Albümün neredeyse %80'i Bob Dylan'ın bir başka insanla işbirliği sonucunda ortaya çıkmış. Bu kadar çok işbirliğine yer verilmiş başka bir Bob Dylan albümü var mı? Ben bilmiyorum. Şimdi Mahir burada olsa hemen ansiklopedik bilgisiyle bize bunun cevabını verirdi. Haftaya aramızda olacak ondan sorarız. Olmayabilir bu açıdan da Dizayir ilginç ve vekil bir albüm. Albümün 9 şarkısı var demiştik. A yüzünün 5. ve son şarkısına geldik. Şimdi onu dinleyelim. Oh sister Sister when I come to lie in your arms You should not treat me like... I'm dinledik. O oh, Sister saatlerimiz 21.34 94.9 frekansından yayın yapan açık radyoda Bob, Bob Dylan'ın eee yarım yüzyılı aşan müzik serüveninin izini kovalıyoruz, izini sürüyoruz. Şu anda da 1976 yılında çıkartmış olduğu Desire albümünün ortalarında bir yerdeyiz. İlk şeyin piyano ilk yarısını çalıp bitirmiş olduk. O oh, Sister'la. o oh, Sister, Bob Dylan'ın Haziran 1970'de New York'ta Greenwich Village'da yazdığı bir şarkı. Şarkının temaları ilginç doğrusu bir adam kız kardeşine sesleniyor şarkıda ama bu kız kardeş... Biyolojik bir kız kardeş mi, ruhsal bir kız kardeş mi, hayali bir kız kardeş mi? Orası belli değil ama e, bana neden böyle uzak ve soğuk duruyorsun, bana bir yabancı gibi davranıyorsun diye e, giriyor dilin sözleri. E, i̇çinde de böyle bir mistik bir derinliği var. Çünkü e, şarkıyı söyleyen birinci şahıs kişi ve kız kardeşi beraber büyü, büyüdükten sonra beraber ölüyorlar ve beraber yeniden hayata dönüyorlar. Ee, eleştirmen Tim Riley burada diyor ki Bob Dylan şimdiye kadar e, kadınlara teessüflerini iletmek onlara işte esef etmek için e, türlü çeşitli e, şeyler kullanmıştı. Usuller, yöntemler. İlk defa burada Tanrı'yı bir metafor olarak alarak şey yaptığı, şarkısını yazdığı kadına tesürlerini iletiyor. Bu da Bob Dylan'ın şarkı yazarlığında bir ilk diyor. Kimi eleştirmenler de bu şarkıyı John Baez'in Bob Dylan için yazmış olduğu Diamonds and Rust isimli şarkıya bir nevi cevap olarak görüyor. Diamonds and Rust Aynı adlı e, albümde e, Nisan 1975'te yayınlanmıştı. Zaman açısından bakınca olabilir gibi de duruyor. Evet, e, hem de belki e, Bob Dylan'ın yaklaşmakta olan Hristiyanlık döneminin erken işaretlerinden bir tanesi diye de düşünebiliriz. E, şimdi albümün e, B yüzünü çeviriyoruz. E, oradaki ilk şarkı. Albümün en uzun şarkısı 11 dakika 5 saniye sürüyor. Joey, albümün en tartışma yaratan şarkısı. Çünkü Joey bir e, e, İtalyan asıllı bir Amerikalı gangster ve e, New York'ta Manhattan'daki Little Italy denen mahallede yemek yerken e, bir gün e, öldürülüyor. Başka gangsterler tarafından bir e, Şarkının ilginç bir hikayesi var bundan da bahsediyoruz Fakat önce isterseniz e, müziğe bir bak verelim. Joy. man It's peace and quiet It's like to be in society With a shackle on your hand They let him out in 71 He lost a little weight But he dressed like Jimmy Cash. I have returned And now I want what's mine Sit down and it was crazy, Joe Dillon'dan dinledik. Dillon'un Jack Levy ile yazdığı parçalardan bir tanesi. Albümünde 11 dakika 6 saniye ile en uzun parçasıydı. Joy. Evet. Bahsettiğimiz gibi İtalyan asıllı Amerikalı bir gangster den bahsediyor. Joy, Joy Gallo. ismi bu adamın Little Italy mahallesinde 1972 senesinde bir deniz ürünleri lokantasında yemek yerken başka gangeslerler tarafından basılıp öldürülüyor. Sözlerinde de Dylan, Joey sen sokakların kralıydın ne yaptın da gelip senin böyle kafanı uçurdular filan gibi şeyler söylüyor. Evet. Aslında çok sabıkalı bir adam Joey Gallo bir takım insanları öldürttüğü söyleniyor filan. Dolayısıyla Joey Gallo hakkında böyle güler içeren bir şarkı yazması Bob Dylan'ın eleştirildiği şeylerden bir tanesi olmuş. Ve bizim okuduğumuz bilgilere göre şarkının... Ee, pek fazla e, başka müzisyen tarafından yorumlanmamasının da e, sebebiymiş. E, hatta e, bu efsanevi rock müzik e, eleştirmenlerinden e, Rolling Stones dergisinde de e, çok yazmış olan Lester Bangs isimli eleştirmen e, iğrenç romantik bir palavradan ibaret Diyor. İngilizcesini söyleyeyim. Repellent Romanticist Bullshit diyor. Tam bunu e, Türkçe olarak söyleyemedim. E, durum böyle. E, fakat birkaç e, değişik hoş e, yorumu var. Bunlara da şimdi programı bitirirken yer vermek istiyoruz. Evet. E, Joey Gallo ilginç bir karakter gerçekten. E, New York mafyasında 1940'ların sonundan e, öldürüldüğü 1972'ye kadar e, fırtına gibi esiyor tabiri caizse. Hem çok e, acımasızca insanları öldürten bir kişi ama bir yandan da işte şiir yazıyor. O, o günün e, pop yıldızlarıyla yakın dostluk ediyor. Böyle ilginç bir tarafı var olayın. E, Bob Dylan Larry Sloman'a bu şarkıyı nasıl yazdığını anlatıyor. Diyor ki Jack Levy ile ben Jerry Orbach'ın evinde bir partideydik. Bu Joey Gallo'nun bahsi açıldı ve birkaç saat boyunca bahsedildi Joey Gallo'dan. Ben daha önce pek bilmezdim ama bunları dinleyince sanki onu bir gangster olarak görmedim de kendi yolunu açmaya çalışan, kendi yolunda gitmeye çalışan bir kahraman gibi gördüm. İşte o günün hakim olan güçlerine karşı mücadele etmeye çalışan kendi bileğinin gücüyle bir işte bir mini kahraman olarak gördüm ve o şekilde yazdım diye böyle de bir yorumda bulunmuştur. Evet Dylan bir şekilde bir tür Robin Hood gibi e, görmüş anlaşılan bu Joy Galoyu. E, Dediğimiz gibi pek fazla müzisyen tarafından yorumlanmamış bir şarkı. Fakat e, kısaltılmış bir versiyonunu e, gerçek adı John Anthony Gensale olan e, ama Johnny Thunders diye bilinen e, bas gitarcı ve gitarcı e, Heartbreakers grubuyla da e, çalmış olan bir müzisyen. Hurt Me isimli albümünde yer vermiş bu Johnny Tunders da aslında ilginç bir kişi ve nispeten genç yaşta ölümü de yüksek dozda uyuşturucudan mı yoksa uyuşturucuları satın aldığı insanların kendisini öldürmesiyle mi gerçekleşmiş tartışmalı bir hayatı var kafe tarzıydı. Şimdi bir de e, akustik versiyonla Johnny Andrezen dinleyelim Joey. Joey, Joey, Joey Can't get no lift Larry was the oldest Joey was next They tried to get Larry Joey got so upset Joey, Joey, Joey King of the streets Joey, Joey, Joey Can't get no relief really. They tried to tell him He was doing wrong Dealin' with some colors Boy, you're doing so wrong Joey, Joey, Joey I'm king of the streets Joey, Joey, Joey Joey, Joey, what did you do? You got it unversoed for you. But it's still in the oh, storm. Well, they got you, got you more. Blood in the street. Now there's no relief for Joey. Joey, Joey, Joey, I'm uh, king of the Evet Bob Dylan'ın Joy isimli parçasının bu defa bir coverını dinledik. Ee, cover Johnny Thunders'tan geldi. Ee, galiba parçamızın bir coverı daha var. Gerçi saatlerimiz 21.56. Çok çok az zamanımız kaldı. Bu, bu versiyonda uzun bir versiyon ama galiba kısmen çalacağız güven. Evet yani belki teşekkürlerimizi edip Çıkalım daha sonra da bir tadımlık e, çalarak e, son kavırdan e, veda etmiş olalım. E, çünkü bizden e, hemen sonra gelecek olan Akif Murat'ların Sarkoşatlar'ı zamanında adalet, özgürlük ve mücadele şarkıları, türküleri e, var. Onun zamanından çalmayalım. E, bu programın Twitter duyurusunda e, bir sürpriz konuğumuz olabilir demiştik. E, sürpriz konuğumuz olmadı özür dileriz e, merak e, ettirdiğimiz dinleyicilerimize. Sürpriz konuğumuz Ömer Madre olacaktı ve bugünkü e, Maltepe'deki büyük mütingden e, izlenimlerini belki aktaracaktı. Denk düşmedi fakat radyoda kendisinden yarın açık gazetede dinleyeceğiz. The Big Easy'den önce de bağlanıp kısaca galiba anlattı bir takım izlenimlerini. Yani sürpriz konuğumuz öyleydi. Biz her halükarda hak, hukuk, adalet diyerek kendisine buradan bir selam göndermiş olalım. Bize teknik masada Selahattin Çolak yardımcı oldu. Kendisine her zamanki gibi çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki program destekçimiz Leyla Aktay'a da özellikle teşekkür ederiz. Ee, şimdi çıkmadan önce dinleyeceğiniz Joy parçasının e, yorumu Brezilyalı bir e, müzisyenden gelecek. Vitor Ramil'den e, Portekizce söylüyor. Joey, tabii Portekizce Joaquim olmuş bir parça başına dinleyip arkasından programı kapatacağız gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın Tolepe noite, no meio de uma guerra civil O luar na janela não deixava a baronesa dormir A voz da voz de Caruso ecoava no teatro vazio Aqui nessa hora é que ele nasceu, segundo o que contaram para mim Joaquim era o mais novo, antes dele haviam seis irmãos Cresceu o filho bizarro Com o bizarro dom da invenção Louco, Joking louco O louco do chapéu azul Todos falavam e todos sabiam Quando o cara aprontava mais um Joking, Joking na da loucura No mar das ideias Joki Joki que eram essas canalhas que vieram acabar contigo Muito cedo ele foi expulso de alguns colégios e jurou nessa lama o nome a afundo mais reformou uma pequena oficina com a grana que ganhara vendendo velhas invenções levou para lá seus livros, seus projetos, sua cama e muitas roupas de lã. Sempre com frio, fazia de tudo para matar esse inimigo invisível. A vida ia veloz nessa casa no fim do fundo da América do Sul. O gênio e suas máquinas incríveis que nem mesmo Júlio Verne sonhou. Os olhos do jovem profeta vendo coisas que só ontem fui ver. Uma eterna inquietude virtuosa revolta Conduziam o libertário Dezembro de 1937 Uma noite antes de sair Chamou a mulher e os filhos e disse Se eu sumir, procurem logo por mim E não sei bem onde foi Só sei que teria gritado a uma pequena multidão Ao corpo tirano e sua de onda Nosso cuspe e o nosso desprezo Çoğukin, çoğukin Nal da loucura, no mar das ideias Çoğukin, çoğukin Quem eram esses canalhas que vieram acabar contigo No Meio da madrugada sozinho, ele foi preso por homens estranhos Embarcaram num no navio escuro e de manhã foram pra capital Uns dias mais tarde, cansado e com frio Joking queria saber onde estava E no ar de cigarros Zamanlar de Ixirke. Bob Dylan çarkılarıyla yarım bir on the scene With their red lights a hot jersey night There must be some way out of here Said the Joker to the theme Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altul Güzeldere, Güven Güzeldere.